benim bir miktar mevduatım var döviz olarak. Kardeşim bana bunu bana ver. Ben bunu şirketimde çalıştırayım ve karşılığında benim bir evimin kirasını sen al düzenli olarak dedi. Bunu mahsur olur mu acaba? Tamam. Hocamıza yöneltelim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Tamam, hayırlı, selamlar. Akşamlar. hayırlı akşamlar. Buyurun hocam. Ee, bu durumda şayet e, kardeşi bu hanımefendi şirketinin belli bir kısmına ortak ediyorsa, mesela diyelim ki sen bu yüzde beş kısmına ortaksın ya da yüzde on kısmına ortaksın diyorsa ve gelir elde ettiği zaman bu yüzde beşlik diliminden ona kar payı kazanmış olduğu kar payını veriyorsa bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ama şöyle derse sen bana altınını ver, ben sana yani şirkete ortak etmeden ben sana her ay e, bir altın vereyim. Yani altınlarına karşılık bir altın vereyim, iki altın vereyim. Hatta beş gram yani illa bir altın değil beş gram vereyim, bir gram vereyim derse bu faizdir. Çünkü burada çalıştırmış olduğu parasına karşılık efendim yani almış olduğu bir nevi emanete ya da borca karşılık e, bir şey ödüyor kardeşini şirketine ortak etmeden. Aradaki farkı çok iyi anlamak lazım. Evet. Yani tekrar edecek olursak altınını verip şirketine ortak etmeden, kendisine ortak etmeden buna aylık periyodik olarak veya yıllık periyodik olarak veriyor veriyorsa bir şeyler bu faizdir. Bu caiz değildir. Böyle bir şey yapmasın. Eğer gerçekten dürüst olarak bir kazanç elde etmek istiyorsa ve bu işi Helal dairesinden yapmak istiyorsa o zaman kendisine belli bir oranda dediğimiz gibi yüzde bir olabilir, iki beş olabilir artık kendisi takdir eder. Bu şekilde bir ortak yapmasını tavsiye ederiz.